Şeriatta cihat kılıçla olur, silahla olur. Sofilerin cihadı dille, halle, muhabbetle olur. Bizim cihadımız, sofilerin cihadı dille olur, kalemle olur. Onların silahları dildedir ve hallerindedir ve kalplerindedir.